Nakşibendi tarikatının hakikati, şeriata uymak, gafletten de sakınmaktır. Bil ki, gerçekte yüce nakşibendi tarikatlarının tayininden maksat, amelde samimiyeti tahsil etmek için zati muhabbettir, yani aşırı sevgidir. Allah Teala şerefli kurucularının sırlarını yücelsin. Ta ki dünya ve ahiret menfaatleri düşünülmeksizin, mizah, sözler, Sukunet, hareketler ve bütün ameller Allah Teala'nın Zatı için olsun. Bu âli maksat, sünnete mutabaat ve gafleti yok etmekten başka bir şeyle meydana gelmez. Binaenaleyh salik iki vazifeyle devam etmelidir. 1- ruhsat ve bid'atlerin şaibesi olmaksızın seçkin ve yüce şeriate uymak, Allah Teala'nın şeriatinin sahibi, âli, ashabı, zevceleri, zürriyeti, kayınpederleri ve yardımcıları üzerine en üst salat ve selamlar, hediyeler olsun. 2- Bir de tamamıyla gafleti tard etmek. İşte Nakşibendi tarikati bu iki esastan ibarettir. Salik, şeriata uymak ve gafleti tardetmekle etmekle muvaffak olur. Şöyle ki, ahiret yolcusu ayrılıklara sirayet edebilecek tokluk, açlık, Sükut ve gazap anlarında yahut dost, ahbap ve yabancılarla mülakat sırasında, hatta celvet ve halvette, uyanıklık ve uykuda kalbinin fikrini bir noktaya toplar. Nefsini de dizginler. Bu sayede kalbi uyanık olur. Hatta ayrılık ve fitne rüzgarları bile o yolcuyu yerinden kıpırdatamaz. Ahiret yolcusu diye tarif ettiğimiz salik, musibet, Bela ve ayrılık halinde bilakis daha ziyade uyanık olur. Salik, peygamberin sünnetine uymak cihetiyle bütün mekruh ve haramları, hatta evlanın hilafını bile terk eder. Yasaklardan sakınır. Sünnet, vacip ve farz hakkındaki emirleri de yerine getirir. Hasbel beşer geçmişte işlediği haram ve mekruhtan yahut terk ettiği emirden şartıyla istiğfar eder. Bunlar salike en gerekli olan vecibelerdir. Gafleti terk etmek cihetiyle salik huzur melekesini tahsil etmeye çalışır. Buna kalbi vukuf denilir. En gerekli vecibedir. Salik yalnız rabıta yahut yalnız zikir veya her iki keyfiyetle şiddetle kalbine yönelir. Nitekim zikir ve rabıta ileride izah olunacaktır. Salik o kadar kalbinin üzerinde durur ki, gaflete girmeye yahut huzura ara vermeye kalkışıp güç harcasa bile imkan bulamaz. Nakşibendi tarikatının imamları, bu huzur melekesini tahsil etmek maksadıyla, Saadat-ı Kiram'ın eteğine yapışmayı ve silsileye girmeyi murat edenlere birçok usul ve adab belirttiler. Ona riayet gerekir. Nakşibendi tarikatının silsilesine girmek isteyenin sekiz iş yapması gerekir. 1- Tövbe niyetiyle abdest almak. 2- Yine tövbe niyetiyle etmek, Abdest ve gusül esnasında azalarını yıkarken salik, Ben zahiri azalarımı su ile temizledim ey Rabbim. Sen de kalp ve içimi marifet, nur ve feyzlerle yıka diye yalvarır ve umar. 3- Avama göre tövbe, havasa göre istihare niyeti ile veya tövbe ve istihare niyeti ile birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas suresini okuyarak iki rekat namaz kılmak.